Allah kimi huzuruna kabul ederse o kılıyor namazı. Sen sana dersin ki kılamıyorum işim var bilmem ne var işte o değil. Bu ev Hakk'ın evidir. Sen de Allah'ın kulusun. Allah da senin Rabbi Her şeye kadiri kayıyor. Kimi severse huzurunu alır. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu diye düşünüyorsan eğer sana ben miyar vereceğim. Camiye geliyor musun? Geliyorum. Gözdeşi döküyor musun? Döküyorum. Günahlarına istiğfar ediyor musun? Ediyorum. Bil ki Allah seni daha ödüyor. Seviyor seni. Al diyor. Al. Sevmediğini almak içeriye. Ama ya, Sevmediğini almak. Alın. Patronla efendim işçi gidiyorlarmış beraber. Böyle ben tercüme diyorum köleyle efendi ama tercümeyi öyle yaptığımda patronla işçi gidiyorlarmış beraber. Evet. Demiş efendi bir ikindi namazı kılıvereyim ben demiş efendisine. Hadi Hüseyin de çabuk ol ama. Pek uzatma işi. İşi şeye dökme abi. Ücükle takvaya vereyim. İşte Peki ben kapında oturuyorum burada, bir sigara yakacağım şimdi. Sigara salmış efendim, sorduğumuz sigarayı öyle bir sigara yakmış. Bir tane daha açmış, bir tane daha açmış. Hüseyin içeri girmiş, çıkmaz dışarıya Hüseyin. Hüseyin içeri girmiş, çıkmaz dışarıya Hüseyin. Hüseyin, çıkmaz dışarı Hüseyin. Efendim, küflenmiş, efendim, kilitteki bulunan anahtar gibi bir türlü çıkmaz dışarı dışarıya. Adam kızmış ben herhalde, kapıyı açmış. Hüseyin! Lebek, efendim buradayım. Ulan ne yapıyorsun çıkıncaya? Bırakmıyorlar demiş. Adam bakmış şey, kimse yok camide. Kim bırakmıyor, kimse yok camide. Demiş. Kim bırakmıyor? Seni içeriye bırakmayan beni dışarı bırakmıyor demiş. Sen dışarıya giremiyorsun ya demiş, Ben de dışarı bırakmıyorlar demiş.